Hacca giden insanların tüm günahlarının affedileceği sözü nasıl anlaşılmalıdır? Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın bir sözünde buyurduğu gibi ''Makbul olmuş haccın karşılığı ancak ve ancak cennettir.'' buyuruyor. Bir başka sözünde her kim ki haccını güzelce yapar, kötü söz, kötü davranışlardan sakınarak e, memleketine dönerse annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olarak, günahlarından aranmış olarak e, döner buyuruyor. Dolayısıyla bu müjde yani haç ibadetini hakkıyla yerine getiren gerçekten onun ruhunu yaşayarak e, haç ibadetini yapan bir insan için büyük bir müjdedir. Haç onun için e, turistik bir seyahat ee, sıradan bir e, bölgeyi, beldeyi ziyaret etmek değil, yeniden bir doğuştur. Orada e, malumunuz Kuran-ı Kerim'de beyan edildiği gibi <gülüyor> ilk temelleri Hazreti Adem tarafından atılmış olan beyt vardır, harem-i şerif vardır, Kabe-i muazzama vardır. E, ve bütün peygamberler oradan geçmişlerdir. Orada yaşamışlardır Hz. İbrahim'in Kabe'yi inşa edişi Hz. E, İsmail ile oğlu ile uzun uzun anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. E, sevgili Peygamberimizin <gülüyor> Mekke'de doğması, Mekkeli olması ve orada e, peygamberliğini ilan etmesi. Kısaca ilk insan Hz. Adem'den beri son peygamber Hz. Muhammed aleyhisselama kadar peygamberler tarihinin tamamını orada yaşama imkanı söz konusudur. Dolayısıyla sadece turistik bir mekan, tarihi bir mekan, sıradan bir mekan olarak değil, hayatımıza yeniden bir şekil vereceğimiz, yeniden doğuşu hayatımız için gerçekleştireceğimiz bir yerdir, bir mekandır. Onun için sevgili Peygamberimiz, haçı hakkıyla yapan bir insana ancak ve ancak verilecek mükafat cennettir buyuruyor. Dolayısıyla oraya gittikten sonra ve döndükten sonra, Artık işte adımız Ahmet ise ya da Mehmet ise e, haçtan önceki Ahmet, haçtan sonraki Ahmet olarak yeni bir devrin kapandığını, e, eski devrin kapandığını, yeni bir devrin açıldığının şuuruna vararak e, bu şekilde haç yaparsak inşallah geçmiş günahlarımızda af olacaktır ve Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın e, vermiş olduğu müjdeye nail olacağız.